Cinayetin karar vericilerimiz, gelecekler olarak Sosyal okulda, işlerine, durayınca... bu arada bir afiyet olsun deriz. Programda seviyorum, iyi Teşkil eden, düzeli söyletenle, muhtemel hocamız Mahmut'a satışan hazretlerine de şükür ve saygılarımızı harc ederiz. Kur'an-ı Kerim kirabiz etmek üzere, muhterem kardeşimiz Murat Tavros'u bir kurban davranıyor. the إِنَّكَ عَلَىٰ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ضرب الله مثلا للذين آمن مرأة فرعون إذ قالت رب اذن لي عندك بيتاً في النَّاسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُصِرْعُهُ فِرْعَوْنُ وَعَمَلُهُ وَنَجِّينِي فِرْعَوْنُ وَعَمَلُهُ وَنَجِّينِي مِن قَوْمٍ فريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فنفقنا فيه من روحنا وقد قت بكلمات رب بيها وسجدى وصلنا وان بين كلم ما في صدق الله العظيم Kardeşimizden Allah ağır olsun. Dizlere itibat etmek üzere muhtemem efendiniz. Hocamızı bir şeyle Aleyküm ve Rahmetullah. <gülüyor> Öz ve sevgili gençler, Allah cümlemizi sevdiği kullardan eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramatı, dünyada ahirette üzerinize olsun, içeceğin de aziz ve bahtiyar olsun. en önemli sevap kaynaklarından birisi de Müslümanların birbirlerini Allah için sevmesi birbirleriyle Allah için dost olması samimi arkadaşlık yarenlik Kardeşlik eylemesidir. Bu bakımdan bir böyle toplantılar hatta bir selamın bile büyük sevabı vardır. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dediği zaman otuz buyurmuş peygamber Efend selasası otuz misli sevap kazanıyor insan bir selamdan dolayı dahi daha öteye birbirlerini ziyaret ettiği zaman müslümanlar hakkat muhabbeti lil mütezavi ye fiye lil mütezaviine fiye benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim sevmem Yeni muhabbet etmen vacip olur, gerekli olur. Yani Müslüman Müslüman'ı ziyaret ettiği zaman Allah'ın sevdiği bir insan oluyor. Allah'ın sevgisine mazhar oluyor. Bunun ötesinde ziyaretin ötesinde tabii ticaret gelir. İş gelir. Müşterek teşebbüsler gelir. O daha da güzel bir şey çünkü iki kişi birbiriyle ticari ilişki tesis etse şirket kursa ben üçüncüsü olurum buyuruyor, buyuruyor Allahu Teala Hazretleri üçüncü ortak görünmez ortak Allahu Teala Hazretleri Türkiye bizde. yanlış bazı düşünce tarzları ve değerlendirmeler vardır. O değerlendirmelerden birisi de bu 20. yüzyılın eğitiminde materyalist eğitiminde, yani ben gördüğüme inanırım. Felsefesiyle her şeye kaba hava bir maddeci materyalist bakışla bakan insanların felsefesinde esas olan fen ve teknik verabet ona olmuştur. Fen ve tekniğin bir takım başarıları insanların gözlerini kamaştırdığı için bütün ilimler fenden ve teknolojiden ibaret sanılmıştır. Hatta müspet ilim isimlendirmesi bile yanlıştır. Çünkü ilmin menfisi olmaz. Müspet ilmin karşılığında desek desek menfi ilim diyebiliriz. Bu doğru değildir. İlimlerin hepsi müspettir. Çünkü hepsi birer değerdir. Hangi ilim olursa olsun. Fakat benim söylemek istediğim şudur ki sosyal ilimler fen ilimlerinden insan ilimleri madde ilimlerinden daha üstündür. Türkiye'de sosyal ilimler ihmal edilmiştir. Halbuki bunların sonuçları fevkalade önemli. Rusya'nın yıkılışını bir eski bakanlar müzakere ediyorduk, konuşuyorduk. Niye yıkıldı? Ekonomisi çöktü dediler. Ekonomisi çöktü, onun için yıkıldı. Yani hesaplı bir bütçe planlama ve harcama yapmadıkları için. Teknoloji var, atom var, uzay teknolojisi var. Her şey mevcut ama Rusya çöktü. Çünkü ekonomisini ayarlayamamış. O bakımdan İslami hizmetlere girdiğimiz zamandan beri benim de dikkatimi sosyal ilimler ve bunun içinde çoğunuzun sahası olan ihtisat, işletme gibi konular dikkatimi çekiyor. Ve kurduğumuz hayır müesseseleri, vakıflar ve şirketlerin hepsinde başarının ekonomik tabanına bina edildiğini görüyoruz. Yani ekonomisi sağlam olmadığı zaman o tabanın üzerine bir bir şey, bir bina inşa edemiyorsunuz, başarı sağlayamıyorsunuz. Bina'yı inşa etseniz bile yıkılıyor. Yani kayvan bir zemine bir bina yaptığınız zaman heyelan olup duvarların uçsundayıp çatısının çökmesi gibi bir durum. Elbette biliyoruz ki. Hayatın gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. birliği yaratan odur. Bir hücreden koca bir alem sayılabilecek kompleks bir vücut haline getiren geliştiren, besleyen, büyüten, nimetlerinden mazhar eden odur. Ve hayatın amacı, gayesi Allah'a kulluk edip Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hayatı Allah'ın rızasına uygun sürmektir. O hâde acaba hepimiz Kur'an ilimleri, hadis ilimleri mi öğrenmeliyiz? Elbette Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize hitabı olduğuna göre Adeta ondan bize bir mektup olduğuna göre elbette Kur'an-ı Kerim'i bilmeliyiz. Allah'ın Resulü, Allah'ın bize gönderdiği elçi olduğuna göre elbette onun neler söylediğini öğrenmeliyiz. Bu bütün Müslümanların meraklı her insanın vazifesidir. Yani çevresindeki olaylara ilgi duyan meraklı her insanın vazifesidir. Bunu öğreneceğiz. Ama bizim dinimizin çok önemli üzerine bastırarak vurguladığı konulardan biri seçilir ki Müslümanlar bütün konularla ilgilenecekler, bütün ilimlerle ilgilenecekler. Eğer Müslümanlar herhangi bir ilmi, herhangi bir alanı, sahayı, herhangi bir çalışma dalını ihmal ederlerse bütün Müslümanlar bu ihmalden dolayı mesuldür. Çünkü kimin ihmal ettiği belli değil. Herkes başka bir işe koşmuş, onu yapmamış. Netice itibariyle bütün İslam toplumu o ilimle meşgul olmamaktan dolayı sorumludur. Bu bakımdan bütün ilimleri Müslümanların aralarında iş bölümü yaparak öğrenmeleri ve o sahada müteassıs yetiştirmeleri gerekiyor. Bu bir. Toplumun gelişmesi için, yükselmesi için vazgeçilmez bir şart. İkincisi, ilimlerin hiçbirisini küçümsememek gerekiyor. Çünkü dedelerimizin atasözüyle meseleyi açıklayalım. Bir mıh, bir çivi, bir nal kurtarır, bir nal, bir at kurtarır, bir at, bir yiğit kurtarır, bir yiğit bir vatan kurtarır diye sıralamışlar. Küçük zararlar engellenmediği zaman büyüyüp, büyük felaketlere yol açar, yamanmayacak büyük delikler açılır bu bakımdan ilmin hiçbirisini küçümsemeyeceğiz ve her dalda bilgi sahibi olacağız. Fakat her şahıs sert olarak Kur'an-ı Kerim'i ve Hadis-i Şerif'i ve fıkh İslami şeriatın şeriatin ahkamını kendisi lazım olduğu kadarıyla mutlaka severek öğrenecek. Çünkü herkesin mesleği var mesleğinden ayrı çalışmaları var. Batınların sporları var. Hobileri var yani devlet adam bile olsa sabahları eş yapmanını giyip koşabiliyor. Veyahut işlerinin arasında çeşitli sporlarla meşgul oluyor. Veyahut sanatla meşgul oluyor. Mesela Abdülhamid Cennet Mekan, tahta işleri yapmayı severmiş ve çok nefis eserler ortaya koymuş. Diğer işler başkanını ziyarete gitmiştim. Masası çok güzel, hoşuma gitti. Dedi ki Abdülhamit Han'ın hediyesiymiş, eseriymiş. O halde bizim de hobimiz, uğraşımız, çalışma dalımız dinimizi öğrenmek olacak. Mutlaka sağlam ve sıhhatli bir dinin ilgi kazanmış olacağız. Ondan sonra sahip olduğumuz öbür mesleğimizle yani siz iktisatçısınız ötekisi mühendis belikisi doktor diğeri ziraatçi, diğeri veteriner herkes kendi mesleğinde Allah'ın dinine ve Müslümanlara nasıl faydalı olurum diye düşünecek. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde Allahu Teala hazretleri buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ya amen, ey hünne ki inanın, Ey Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun. Ensarı olun. Ensar yardımcılar demek Allah Celle Celalühü kadir-i mutlak olduğuna göre Yaradanımız olduğuna göre bizim gücü, kuvveti kendisi verdiğine göre hatta başımızdan geçecek olayları planlayan, mukadderatı takdir eden kendisi olduğuna göre bizim kendisine yardım etmemiz mümkün değil. Tasavvur bile edilemez. Ama burada bir iltifat var. Allah'tan mümin kullarına bir iltifat var. Yani siz iyi Müslüman olursanız, Müslümanlara yardımcı olursanız dinin yayılması için çalışırsanız bana yardım etmiş gibi olursunuz. Nitekim bu konuda bazı hadis-i şerifler de vardır. Bu manayı açıklayan, mananın böyle olması gerektiğini gösteren hadis-i şerifler vardır. Mesela kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu bir kuluna uyuracakmış ki, ey kulum ben acıktım ama beni doyurmadın yetişirmiş ki kul, şaşırarak, aman yarabbim yani sen alemlerin Rabbısın, sen acıkır mısın? Ne zaman acıktım, ben seni nasıl duyuracaktım, benim sevdiğim falanca kul hani dünyada sana gelmişti, açtı, perişandı, fakirdi, sen de zengindin, elinde imkanın vardı, onun açlığını gidermedin, ona ziyaret çekmedin. Onu doyursaydın beni doyurmuş gibi olacak. Bir başka kişiye diyecekmiş ki kulum ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Kulu şaşırarak diyecekmiş ki yarabbi sen alemlerin Rabbısın hastalanmazsın. Ne zaman hastalandım, ben nasıl ziyaret etmedim? Dünyada sevgili kullarımdan filanca şahıs var ya hani hastalanmıştır. Sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin benim rızamı kazanmış olacaktın, beni ziyaret etmiş olacaktın. Demek ki Allah'a yardım etmek demek Müslümanlara şefkat göstermek, Müslümanların imdadına koşmak, onlara yardımcı olmak demek Allah'ın dininin yerleşmesi, korunması ve gelişmesi ve yayılması için çalışmak demek. Şimdi bizim asıl görevimiz Müslümanlar olarak bu olduğu için elimizdeki mesleklerimiz mesela ben edebiyat fakültesinden mezunum. Araf Farsolojisinde okudum. Elimizdeki meslekleri İslam'ın hizmetine nasıl kullanacağımızı düşünmeliyiz. Edebiyatçı kalemiyle hizmet edecek. Mühendis mesleki bilgilerini İslam'a uygulayacak. Doktor, Müslümanların tedavisiyle meşgul olacak. Ziraatçı, işte Müslümanların zirai sahadaki ihtiyaçlarını karşılayacak vesaire. Siz de Müslümanların kalkınmasını planlayacaksınız. Daha önce Türkiye'de iktidarlar geldi, geçti ve bu iktidarlar sizden önceki ağabeylerimiz Katıldılar, bakan oldular. Yani bizim ihvanımızdan bazı kimseler bakan oldular. Saray bakanı oldular. Başbakan yardımcısı oldular. Devlet planlama teşkilatı kendilerinden bağlı oldu. Onun başında bulundular. Fabrikalar kuruldu tesisler kuruldu ama bugün başka partilerin yaptığı gibi yapılmadı yani bugün her bakan kendi partisine mensup insanları kendi teşkilatına yerleştirme bütün hızıyla devam ediyor Ötekilere yani kendisinden olmayan memurlara kıyım yapıyor kendi adamlarını yerleştiriyor. Kendisinin söz verdiği seçmene faydalanmaya çalışıyor. Kanunların nizamları adalet içiniyor. Gazetelerde her gün şikayetleri görüyorsunuz. Plançığ Bakanlık'taki partizanlık, Plançığ yerdeki efendim yanlışlık, kanunsuzluk, sahtekarlık, efendim iyle oyun vesaire. Şimdi bizimkiler fabrika kurdular ama fabrika Komünistlerin eline geçti. Fabrika kurdular ama fabrika masonların eline geçti. Fabrika kurdular ama fabrika Müslümanların işine yaramadı. yaramadı. O halde ne yapmak gerekiyor? Müslümana yardım etmek gerekiyor. Herkes kendi adayını kayırıyor. Cümlecilik yapıyor. Bölgecilik yapıyor. Tarakirlik yapıyor. Haksızlık yapıyor. O halde biz Önce kendi kardeşimize hizmet etmeliyiz. Kendi dinimize hizmet etmeliyiz. Bu zaten Allah'ın bize hizlediği vazife. Allah'ın dinine yardımcı olmak, Allah'ın yoluna hizmet etmek, Allah yolunda yürüyen insanlara hizmet etmek. Bakın hudutta nöbet tutan bir göz, yani bir bekçinin, bir nöbetçinin gözüne. Cehennem ateşi değmeyecek buyuruyor. Peygamber Efendimiz. Yani o kimse cehenneme girmeyecek muhafaza. Neden nöbet tutan insan cennetlik oluyor cehenneme girmiyor? Çünkü arkasındaki hududun gerisindeki ülkenin içindeki öteki Müslümanlar o nöbet beklediği için o hudutta silahla durduğu için huzur içinde ibadet ediyor. Huzur içinde çalışıyor, emniyet içinde yaşıyor, onun yaptığı bütün ibadet ve hayır ve hasenatın sevabı buna geliyor. Çünkü bu sebep oluyor. Onun emniyet içinde o işleri yapmasına bu sebep oluyor. Bu bakımdan ana zihniyetiniz tarafkirlik olacak. Ama nasıl bir tarafkirlik? Allah'ın tarafını tutacaksınız. Şeytanın tarafını tutmayacaksınız. Müminin tarafını tutacaksınız. Küfrün tarafını, kafirin tarafını tutmayacaksınız. Hakkın rafgeri olacaksınız taraftar olacaksınız batılın tarafları olmayacaksınız Müslümanın mazlumun yardımcısı olacaksınız zalimin yardımcısı olmayacaksınız ve bilgilerinizi mesleki bilgilerinizi İslam'ın hizmetine uygulamayı mutlaka düşüneceksiniz Türkiye'nin kusurlarından birisi önemli kusurlarından birisi sosyal yapıyı çarpıtan, ve gelişmemizi engelleyen önemli kusurlarından birisi ilim ile amel, bilgi ile uygulama, üniversite ile piyasa arasındaki kopukluktur. Avrupa'da böyle değildir. Bilimsel bir gelişme derhal uygulamaya konulur. Üniversite piyasadaki bir problemi derhal alır incelemeye ve çözer. Ve üniversitede bir e, e, icat olmuşsa bu icat mutlaka piyasada tatbik edilir, yeni bir şey piyasaya sürülür. Bizde bu yok. Yani bilgi kafada nazari olarak kalıyor, uygulamaya intikal etmiyor. Bakın ben şahsen kendi mesleğinin edebiyat olduğunu söyledim. Kendi mesleğinde bu düşüncelerle nasıl hareket ettiğimi de size söyleyeyim. Siz kendiniz nasıl hareket etmeniz gerektiğini istediğimi oradan çıkartın. Edebiyat olduğu için sağ İlahiyat Fakültesi'nde Türk İslam Edebiyatı Kürsü Başkanı oldum. Türk İslam Edebiyatı. Edebiyat ünvanıyla kendi aramızdaki konuşmalarda, kendi aramızdaki konuşmalarda hafif bir meslek olarak görülür. Palavra sayılır. Önemsenmez. Doğru değil. Bunun doğru olmadığını ben kendim mesleki hayatımda gördüm. Dedim ki ben şimdi bir edebiyat doktorası yapacağım. Doktora yapacağım. Toşetlik çalışması yapacağım. Akademik kademelerde yükseleceğim. Hangi konuyu seçeyim? Bir konuyu seçebilirim, bu tarihin içinde, bilmem, falanca şairin gazelleri olabilir. Var ne şimdi o şairin gazellerinde. Dünya değişmiş, hayat değişmiş, şahlar değişmiş, gazelle karnımı doyurmaz ki. Yani ben gazelleri yasam ne olacak, divanını neşretsem ne olacak, okusam ne olacak, okumasam ne olacak, romanı okusam ne olacak, okumasam ne olacak. Ömür, ömür zayiatı. Tabi roman da romanda roman da yazılır. Eğer iyi bir zihniyetle İslam'a fayda verecek bir şey noktası varsa. Düşündüm, taşındım. Kendim tez konusu olarak öyle bir konu aldım ki bugünün meselesiyle, bugünün toplumu ile ilgili, alevilerle ilgili bir mesele. Ben Hacı Bektaş-ı Belin'in makalat isimli eserini aldım. 14. yüzyılda, 13. yüzyılda yazılmış veya tercüme edilmiş <gülüyor> bir konu ama içindeki konular Alevilerin, bugün Alevi dediğimiz rafızilerin yaşayışının doğru olmadığını gösteren belgeleri istiva ediyor. Nasıl istiva ediyor? Bugünün Alevisi Güya Hazreti Ali'yi seviyor. Güya Ehli Beyt'i seviyor. Güya Hacı bektaş seviyor. Ama namaz kılmıyor, içki içiyor vesaire. Dinin emirlerini tutmuyor. Halbuki Hacı bektaş kitabında bunu böyle yapmanın yanlış olduğunu gösteren satırlar var. İçkinin haram olduğunu gösteren satırlar var. Ben bu konuyu özellikle aldım ki bugünkü Alevi vatandaşlar hatalarını anlasınlar. Doğru yola gelsinler. Namaz kılmaya başlasınlar. Allah'ın emrini tutmaya başlasınlar. Kur'an'ın çizgisine gelsinler. Ve hakikaten umduğum temenni etkin gelişme oldu. Tezim gazetelerde makale konusu oldu. Yazıldı, çizildi. Alimler, muhavirler, yazarlar, konuşmacılar, konferansçılar koltuklar altında tezimi alıp götürdüler, okudular, söylediler. Ve hakikaten Alevi vatandaşlar içinden bazı kimselerin namaza başlamasına, doğru yola gelmesine, hatalı şeyleri bırakmasına sebep oldu. Hatta bir vadi geldi, Hacı Bektaş-ı soyundanmış. Hocam size teşekkür ederiz dedi. Ben bizimkileri söyledim dedi. Arkadaşlar biz yanlış yoldaymışız. Bak bizim pirimiz meğer içki içmiyormuş, meğer namaz kılıyormuş, gelin durumumuzu düzeltelim dedi, biz durumumuzu düzelttik dedi. Demek ki palavra sayılan, boş sayılan eğlence sayılan edebiyat dahi bir problemin çözümünde faydalı olabilir. Kullanılabilirse, iyi kullanılabilirsin. Ama iyi kullanılmazsa efendim Orhan Veli'nin dediği gibi bir de içerisinde balık olsam diye efendim ömrü böyle geçebilir yani bir şairin, 40 yaşında, 45 yaşında karaciğerini rakı içerek parçalayıp, efendim çiroz olup ölüp gidebilir. Hayatını da mahveder. Hiçbir işe de yaramaz. Yaptığı çalışmalar. Demek ki, önümüzde iki yol var. Ya mesleğimizi İslam'ın emrine vereceğiz. Allah'ın rızası için kullanacağız. Doğru olan budur. Akla ve mantığa uygun olan budur. Bizim sizden beklediğimiz budur. Sizin kazancınız olacak olan yolludur. Ya da çıkmaz bir yola gideceksiniz. Şahsi bir takım çalışmalar yapacaksınız. İslam'la ilgilenmeyeceksiniz. Sonra pişmanlıklarla dolu bir yola sapmış olacaksınız. Onun için bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesleğinizi iyi düşünün. Mesleğinizi hayata iyi uygulayın. Mesleğinizi hayata uygulamada İslam'a hizmet etme esasına uygun bir çalışma yapın. Sizden bir misal vereyim. Benim bugünlerde düşündüğüm biliyorsunuz Hürriyet Kastesi bir iki hafta önce yazdı. Amerika'daki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü isimli çok büyük bir müesseseymiş. Bilmem kaç katlı binası varmış. Amerika hükümetiyle ve CIA'yla ilgiliymiş araştırmalar yapan bir bilim müessesesi araştırmalarını ilgili yerlere veriyor ve orada uygulanıyor. Araştırmalarından devlet atılımlarında istifade ediyor. Politik, askeri, ekonomik her atılımında istifade ediyor. Ben bunu satırlarını okuyunca şaşırdım. Diyor ki 1993 yılında Türkiye Yaz aylarında harbe girecek. Yani Daha henüz ama bir sene sonraya yönelik senaryo diyor buna. Senaryo demek yani bir piyes vesairenin metni demek. Yani oynanırsa oyun olacak, oynanmasa bir teklif yani böyle bir şey. Senaryo diyor. 1993 yılında Türkiye harbe girecek. Çünkü Yugoslavya'daki tecavüz Makedonya Kosova ve Arnavutluğa yönelecek. O zaman Balkanlarda savaş çıkacak. Türkiye'de hargin içinde bulacak kendisini diyor. Şimdi ben bunu ciddiye aldım. Çünkü bunu sadece Amerika söylemiyordu. Bugünlerde Genelkurmay Başkanı da söylüyor. Balkanlarda savaş çıkabilir. Çok büyük endişem var diye Dışişleri işleri bakan da söylüyor bitmek için. ve daha başka kimseler de bu çalışmaları yapıyorlar görüyoruz çalışmaları savaş çalışması onun üzerine ben Ankara'ya gittiğim zaman bu meseleyi bilecek kimselerle temasa geçtim Dedim ki bu senaryo ne demek yani bu bir ihtimal midir bir hayal midir bir proje midir? Bir plan mıdır? Gerçekten uygulanacak mı? Yoksa arkası fos mu çıkacak? Neyi gösterir bu dedim. Bakanlık yapmış birisi bana dedi ki Hocam ben 16 yıl önce Sizinle söylediğiniz stratejik araştırmalar Enstitüsü'ne gittim. O zaman bana Sovyetler Birliği parçalanabilir. Parçalanabilirse Bir takım Türkiye'yi Cumhuriyetler ortaya çıkar diye 16 yıl önce söylemişlerdi dedik. Yani stratejik araştırmalar en böyle çalışmalar yapan bir enstitü bizim o zaman hatırımızdan geçmiyordu. Sovyetler Birliği'nin doğacağı tahmin etmiyorduk. Hatta ben 16 yıl geriye gidersek kaç olur? Efendim 86, 76 olur. Ben 80 5'li falan yıllarda Suriye Diyanet İşleri başkanıyla görüşmüştüm. Suriye Diyanet İşleri Başkanı Ahız Esed'in şeyi yani iyi geçimliği bir adam. Ee, yaşlı, sakallı. Akşivelli tarikatı şeyhlerindenmiş aynı zamanda Suriye'de. Kürt nasıldı. Bana dedi ki Rusya'ya gidip geliyorlar. Suriye Rusya' ile ittifak yapmış olduğu için busa'da alakaları Gelip geliyorlar bana bir otelde görüştük gibi ya da dedi ki Sovyetler diliğinde öyle gelişmeler var ki öyle güzel gelişmeler var ki elini böyle yaptı onları siz bilseniz sevincinizden şıkkı şükür oynarsınız dedi. öyle yaptı Ben de dedim ki hoca mı atıyordu yani 1985'li yıllarda yani Sovyetler Birliği'nde gelişme varmış. Dedim ki Suriye solcu, Rusya ile iş birliği yapıyor. Bunlar da hükümet erkamiyle sıkı tutar. Gelip geliyorlar. Tabi oradaki insanlar bunlara şirin görünüyor. Bunlar da her, her şeyi toz pembe görüyorlar. Onun için böyle söylüyorlar dedim. Yani benim düşünme tarzım, mantığım böyle hükmetti diyor ki oradan birisiyle ben konuştum Allah'ın varlığını birliğine almasın oradan bana mektup yazdı hocam dediklerini aynen uyguluyorum namaz filan kılmayı tavsiye etmiş İslamı öğretmiş yani Rus. hocam dediklerini aynen yapıyorum. dedi diyor mektubunda yani ben bunları böyle fantezi olarak düşünmüştüm ama sonra 85 diyelim bu yıla 7 yıl sonra çok diyoruz olaylar oldu, işler değişti Sovyetler Birliği dağıldı Türkiye Cumhuriyetler ortaya çıktı ve Sovyetler Birliği ile biz eskiden fotoğrafa doğru bakmazken bile bir yakınlaşma işine hatta Keyip adlı Karadevce ekonomik İşbirliği Projesi'nde işbirliği birliğine girdik, hatta entegrasyona girdik zamanla güya hudutlar kalkacak ve biz bu heriflerle birleşeceğiz kaynaşacağız yani Şimdi, dedi ki bu 93 yılında harp çıkma meselesi, evet bir senaryodur. Yani ihtimaldir. Onlar bir problem olarak meseleyi ortaya koyarlar. Bu problemin muhtemel olan çeşitli çözümlerini müzakere ederler. Şu şöyle olursa böyle olur, şu şöyle olursa böyle olur. Uygun olan çözümü uygulamaya koyarlar. Demek ki ön araştırma yapıyor. Uygulamacıların önüne çeşitli dosyalar getiriyor. Uygulamacılar inceliyorlar. Bir dosyayı uygulamaya koyuyorlar. 93'te harf olabilir mi? Olabilir. Yaz ayında mı olur? Belki yaz ayında olmaz. Var ayında olur. Onu da bilmiyoruz yani. Olmayabilir mi? Olmama ihtimali de var. Ama bizim Genelkurmay Başkanlığı'na bakarsak Dışişleri Bakanına bakarsak, gazetelerin haberlerini incelersek öyle hiç de uzak bir ihtimal olmadığını hepimiz kabul ederiz. Hakikaten Sırbistan'da Bosna Hersek'te savaş oluyor, devam ediyor. Kosova'da gerçekten durum çok gergin. Hakikaten Balkan ülkelerini toplamışız iki gün önce Cuma günü, üç gün önce efendim. ...ve Balkanlarda bir savaş çıkmaması için gayret gösteriyor dış politikacılarımız. Çalışıyorlar savaş çıkmasın diye. Tabi onların çalışması o. Bizim de çalışmamız savaşın çıkmaması istikametinde olmalı. Veya savaş çıkaracak insanları kendi ülkemizde değil onların ülkesinde tepeleme çalışmamız olmalı. Ama bunların hepsi birer planlama işidir. Geçen haftalar buraya hukukçu kardeşlerimiz geldi... Böyle burada bu şekilde toplandılar. Ben onlara bu meseleyi, bu derdini tam açamadığım için üzüntüleyim. Size açıyorum. 1993 yılında harp olacağını düşünerek, ihtimali düşünerek, yani genel kurmay başkanlığı dışişleri Bak bakanını ciddiye alarak gazete haberlerini ciddiyetle takip ederek harp çıkacakmış gibi hazırlıklarınızı yapın tedbirlerinizi alın. Yani e, iktisatçılar harp çıkarsa ne yaparlar? Harp çıkmadan önce ne gibi tedbirler alırlar? Bunları düşünün. Kendiniz için düşünün. Müslümanlar için düşünün. Şu topraklar için düşünün. Şu toprakların üstündeki mazlum ve mağdur ve daima aldatılan ve daima her yerde kadire uğratılan yakınlarının için bu mizet için düşünün görüyorsunuz Almanya'daki hava resselerde bu güncel Almanların işçilerimize karşı davranışı Bugünkü resselerde var erhalim polisle çatışmaya gidiyor işte. Bizimkiler bildikler 50 tane Türk yine şeye alınmış cezaevi alınmış yani öldürülen Türkler Mezarete alınan Türkler Yani senin arkadaşın Hemşehrin ya Sanfı'ndan ya Çankarı'dan ya Konya'dan ya Bilmem Çanakkale'de Önümüzdeki yılların Çok ciddi olduğu Düşünün Senin de çok ciddi Görevlerle görevli olduğunuzu Düşünün Hoşuma giden bir şiiri vardır Fatih'in şairi bir Mısra'ını söyleyeceğim. Necip Fazıl'ındır. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyor. Necip Fazıl'ın mı yoksa Arif Nihat'ın? Arif Nihat'ın. Yani niye hala oyunda oynaştasın? Eğlence desin? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. O şiiri ezberleyin, bir tane üstasını bana getirin böyle ekelemeyeyim. Ben de ezberleyim. Hatırım da tam kalsın. Bu güzel bir ölçüdür. Yani rahmetli Arif Nihat Bey nur içinde yatsın. Güzel söylemiş. Yani Fatih İstanbul'u 22 yaşında almış. Siz kaç yaşındasınız? Aşağı yukarı Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Onun için kendinizi hor görmeyin. Evet tevazu insanın kendisini Aşağı görmesidir. Ama göreviniz dolayısıyla mühim bir görevdesiniz. Yani sizi bu halinizde getirseler bir yere genel bir yapsalar. Böyle uçaraktan makama konsanız veya falanca bakan yapsalar ne yaparsınız? Şafak atar ne yapacağınızı? Şaşırırsınız. Çünkü hiç hazırlığınız yok. Hiç ona göre hazırlanmamışsınızdır. 22 yaşında böyle mühim işleri yapacak tarzda yetiştirilmiyoruz. Senelerimiz çok boşa gidiyor. Halbuki eski insanlar 9 yaşında, 10 yaşında fetva vermeye başlamışlar. Yani öyle yetişmişler ki 4,5 yaşındayken meselelerinin içine girmişler. İlim öğrenmişler, alim olmuşlar. Kendisine mesele sorulduğu zaman efendim dinen bunun cevabı budur diye cevap verecek yaşa gelmişler. Küçük yaşta büyük işler yapacak insan olmuşlar bugün sabahleyin şeyi okuyorum İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çocuklarının hayatını okuyorum Şeyh muhammed Masum Hazretleri'nin hayatını okuyorum, okudum çok küçük yaşta başlıyor yani oldunlaşma ve ilim öğrenme ve ilerleme çok küçük yaşta başlıyor yani bizim eğitimimiz Türkiye'nin yanlışlarından birisi de budur ömürü yılları bozu para gibi harcayan bir eğitimdir çok hoş şeylerle geçiyor. Ve tekrarla geçiyor. İlkokulda okuyorsunuz. Ortaokulda aynı şeyi biraz daha geniş okuyorsunuz. de aynı şeyleri biraz daha geniş okuyorsunuz. Başka söyleyecek bir şeyleri yok galiba adamların. Aynı şeyi okutuyorlar. Halbuki değişmesi lazım. Alın ortaokul kitaplarını. Ben ilkokuldayken ortaokul kitaplarını okurdum. Derse öyle hazırlanırdım. Hocam da o maşallah bilmem ne falan şey yapardı. Biz de Yaşamızdan ileri kitaplar okuduk. Ortaokuldayken teken basit kitaplar okuduk. sınıfa öyle gelirdik, hazırlanırdık, Kocalar beğenirdi. Lisedeyken de üniversite kitaplarını okuyorduk. Şahsen de fizik dersine filan sevginiz vardı, müsait Türkçe olun, teknik üniversitede ne söylediği falım kitabı alırdık, koyardık masaya, oradan konuşurduk. Yani normal şeyi okumazdık. Neden? E zaten biliyorsun, tatmin etmiyor. Yani yazılan kitap sizi tatmin etmiyor. Onun için seneler çok kıymetlidir. Şimdiye kadar 22 sene harcamışsınız. Bundan sonra dakikaların bile kıymetini bilin ve iyi hazırlanın. Ve savaşacakmış gibi hazırlanın. Çünkü savaştan bahsediliyor. Ve genel müdür ve bakan olacakmış gibi hazırlanın. Çünkü bu işleri yapacak insanlar merikten gelecek değil. Siz dersiniz. Ya yaparsınız ya da ağzınıza, yüzünüze bulaştırırsınız, memleketi batırırsınız. Ermenistan'a buğday sattık. Hop oturdu, hop kalktı. Şimdi dışarıdan buğday alıyormuşuz. Ermenistan Azerilere saldırıyor. Biz Ermenistan'a elektrik satıyoruz. Kızıyoruz. Kime hesap soracağız? Bir şeyi istemiyoruz, bizim istediğimizin aksi yapılıyor. Bunu durdurmanın şekli, yolu nedir? Bilmiyoruz. Yani bu aletin komuta odasının dışındayız. Her şeyi dışarıdan seyrediyoruz. Aman araba gidecek, bir yere çarpacak. Eyvah ya! Ama direksiyon elimizde değil, gidiyor, çarpıyor, diye çarpıyor. Aman ezecek, ezmesin. Çok eziyor. Yani neyi istemesen onu yapıyor, neyi istersen onu yapmıyor. Neden? Komuta odasının dışında olduğunuz için, futbol oynadığınız için, sigara içtiğiniz için, vaktinizi boş geçirdiğiniz için, sinemaya gittiğiniz için, dersi çalışmadığınız için, meselelerin içine girmediğiniz için, ömrü, yaşları, günleri, saatleri boş geçirdiğiniz için. Bunu bir ders olarak, yaşınızdan müsait olduğu için, Fatih İstanbul'u fethettiği yaşta olduğunuz için size söylüyorum. Sizden ümit, ümitliyiz. Beraberce düşünün. İstişareden çok güzel sonuçlar çıkar. İş birliği yaptın. Birlikten kuvvet doğar. Meseleleri geniş düşünün ve derinlemesine araştırın. Her yönüyle araştırın. Yabancı dizi güzel öğrenin. Yabancı neşfiyatı takip edin. Kendinizden küçüklere, üniversitedeyseniz, lisedekilere, ortaokuldakilere, akrabanıza, sevdiğinize, mahalledeki çocuklara kendi hatalarınıza düşmemeleri için yol gösterin. Biz ömür boşa geçirdik, siz şöyle yapın deyin. Ve geçirin, durmayın, çalışın. Türkiye'de bir gelişme var. Bu gelişmeyi düşmanlar da kabul ediyor ve korkuyor. Korktuğu için de çelmelemeye çalışıyor. Hakiki bir gelişme olmasa telaşlanmazlar. Almanya bize düşmanlığa katmaz. Sen yani ateş olsa 20 kadar yer yeka der, aldırmaz, korkuyor. Amerika korkuyor, Avrupa korkuyor, Almanya korkuyor, Rusya korkuyor. Bizi, efendim... Kelmeneme çalışıyorlar, kelmeneme sözü çok hafif düşüyor, bir yok etmeye çalışıyorlar. Sevistan Avrupa devletleriyle gizli anlaşma yaparak oradaki Müslümanları nüfusun yüzde onuna indirmeyi kararlaştırmış. Onlar ona yüzde ona kadar indirebilirsin diye müsaade etmişler, onlar da çatı çatı kesiyorlar, kıtır kıtır kesiyorlar. Çatır çatır efendim uygulamayı yapıyorlar deviriyorlar. Ama onların asıl amacı yüzde onda kalmak değil Balkanlardan tüm Müslümanları çıkarmak. Balkanlar biliyorsun bizim eyaletimizdi. Türkiye'nin yanlışlarından bir tanesi daha hudutlarımızın içini vatan sanıp da 75 yıl önce vatan olan yerleri defterden silmektir. Bu da çok yanlış. Tuna vilayetimizi, Mara eyaletimizi efendim. Belgrad'ı vesaireyi niye destaten silmişiz? Niye 50 sene sonra belki alırım diye çalışma yapmamışız? Almanlar bak istilaya uğradılar ama Berlin'i kurtardılar dörde bölünmüşlükten Almanya'yı kurtardılar ikiye bölünmüşlükten. Şimdi Agriyatik denizine çıktılar Slovenya ve Hervatistan'ı kurarak onların onlarla işbirliği yaparak tarihi hayallerini gerçekleştirdiler. Onların hayalleri şeydi Baltık denizinden ACE'ye kadar bir imparatorluk kurmaktı. Ee, şey zamanında kurmuşlardı da tarihte, Şarlman zamanında koruyuculardı. Şimdi yine onu sağladılar ama çeşitli oyunlarla. AET dediler, AT dediler. İşte bu bir işte iktisat oyunudur. Yani sizin işinindir. Onlar AES Avrupa Ekonomik Topluluğu diye başladılar. Ekonomik birlikler siyasi dediklere dönüşüyor. Bu bir kanun. Bunu bilin. Onun için İslam alemiyle ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmeye çalışın. Yani siz de AET'ler, İAT'ler, İAET'ler yapın. İAT olsun. İslam efendim, topluluğu olsun. Tabi Avrupa olduğuna göre A değişecek, başka bir şey olacak ama az şey olur, ortada olur. Yani demek ki sizin Avrupa'daki meslektaşlarınız kendi ülkelerine güzel hizmet ediyorlar. Etmişler. Onun misali bu. Biz de sizlerden böyle daha bekliyoruz. Böyle dahiyane işler bekliyoruz. allah Teala Hazretleri tevfikine refik eylesin. Hayırlara muvaffak eylesin. Ömrünüzü hayırlı, verimli şekilde geçirmenizi nasip eylesin. Ve çalışmalarınızın müspet sonuçlarını almanızı, hayırlı sonuçlara ulaştığınızı görmenizi nasip eylesin. Mutlu ve bahtiyar olmanızı nasip eylesin. Cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve